E, nikahın geçerli olabilmesi için iki şahidin bilmesi yeterli midir demişler hocam. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesi şöyledir. İki şahit e, huzurunda kıyılmayan nikah geçerli değildir. Hadis bu. E, peki şahitlerle ilgili e, Hanefi mezhebinin dışındaki üç mezhebe göre Şahitlerin erkek olması mutlaka gerekiyor. Ancak Hanefi mezhebine göre bir erkek yahut iki kadın Olabilir. o nikahı şehadette bulunduğu takdirde geçerli oluyor. Ha bu nereden kaynaklanıyor? Bu düğün yani borçlanma ayetinde geçen bir kadın, iki kadın, bir erkek... Kadınlardan biri unuttuğu takdirde diğeri onu hatırlatır tarzındaki ayeti i kerimeden hı hı. yararlanmak suretiyle böyle bir iştahat üzerine gitmiş Hanefi mezhebi. Peki bu şahitlerden maksat nedir? Niye şahit olacak? Ortada bir gizlilik olmayacak, alaniyet evet. olacak. Bir de şaibe olmayacak. Bu iki cümleye dikkat ediniz. Şahitlikten maksat neymiş? Alaniyet. Ne demek o? Açıklık. Bir de şaibe, dedikodu, falanca falanca'nın eşi mi değil mi tarzında bir e, dedikodu yapıldığı takdirde onun nikahta bir sıkıntı var demektir. Bunun için söylüyorum, e, günümüzde sadece iki şairin huzurunda bir nikah kıyıldığı takdirde, halka bu açıklanmadığında Yine insanlar ne yapacaktır, sizin evli olduğunuzu bilmeyecektir. E, her ne kadar kitapta, Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesinde iki şahitle nikah yerine geliyor ama bununla alaniyet, şaibeden kurtulmak çok mümkün değil. Dolayısıyla her iki günümüz, şartları, e, değil. günümüz şartlarında bu zaten e, çok tehlikeli bir şey. Resulullah Aleyhisselam dönemindeki sahabe-i kiramla günümüzdeki her telden çalan insanları kıyaslayamayız bir defa. Bir defa insanoğlunda çok fazla bir güven kalmadı. Yani ne olacağı ne biteceği belli değil. Evet. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın şu başından geçen olayı da hatırlamak lazım. Resulullah Aleyhisselam mescitte itikaftadır. Eşlerinden bir tanesi kendisine yemek getirmiş. O arada sohbete dalmışlar. Karanlık basmış. Peygamber Aleyhisselam zevcesini evine, odasına götürmek üzere birlikte hareket ediyorlar. O arada İki sahabe e, Peygamber Aleyhisselam'ı görüyor ve kenara kaçıyorlar. Yani e, bir rahatsızlık vermiş olmayalım diye hı hı. hızlanıyor ve gidiyorlar. Resulullah Aleyhisselam onların peşlerinden koşuyor. Çağırıyor yanlarına yanına diyor ki bu e, e, eşim falanca idi. Onun üzerine sahabe-i kiram estağfurullah biz e, yanlış bir düşünce içinde olabilir miyiz? Elbette bu eşinizdir. Evet. Sizi hesaba çekmek gibi bir derdimiz olamaz haşa diyorlar ise de Resulullah Aleyhisselam'ın kalbinize şeytan bir fikir yıva edebilir, vesvese verebilir ifadesi var. Buradan büyük ders almamız gerekiyor. O halde bazı genç kardeşlerimizin usulen bir imam nikahı kıyalım gibi yani nikahın aslında çok da uygun olmayan bir tarzda hiç kimseye duyurmadan sadece tuttukları, buldukları iki adamla birlikte nikah kıymaları dinin öğretisine, Resulullah Aleyhisselam'ın bu konudaki öğretisine uygun bir davranış değildir. Yani biz iki şahitle kıyılan nikah caizdir diyor isek de kitaplarda böyle yazıyor. Ancak günümüz şartlarında bu açıklık, şaibeyi önleme hadisesi bununla tam tahakkuk etmiyor o halde mesela e, nikahı ilan edin ve def çalan buyurmuş değil mi? Evet. düğün yapılmasını tavsiye ediyor peygamber aleyhisselam e, peki biz e, düğün yapıyor muyuz? E, yapıyoruz bazıları cenaze merasimi gibi yapıyor bazıları da karışık yapıyor onun da ortasını bulmak zorunda işin diyeceğiz. ortasını bulacaksın kadın erkek karışık Efendim kimin ne yaptığı belli değil. E, bu arada magandalar orada silah havaya sıkıyorlar. Bir sürü insan ölüyor. E, böyle bir nikah değil. E, açık. insanların sevindiği bir nikah olacak. Bu nedir? İlan edeceksiniz. Mümkünse velime. Yani yemek vermek. Hepsi bunlar e, bu evliliğin alaniyeti açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla sadece iki kişi kafi gelmez şaibeyi önlemez. Dolayısıyla halka da bunu iyice ilan etmek, bunu bir eğlence şeklinde düzenlemek, bir sevinç izharı mutlaka şart. Bu konuda benim geçenlerde yazdığım bir Diyanet Dergisi'nde yazı, yazım var. Orada benim kızın neyi eksik diye bir başlık kullanılmıştı. Mesela oralarda bir düğün Müslüman bir ailenin yapacağı düğünde hangi şartların olması gerektiği kısa ve özlü bir şekilde anlatılıyor. Kardeşlerimiz oraya internetten girecek olurlarsa Geçen o yazıyı sayıda evet sayıda değil okuyabilirler. Mi? Yani bu doğudaki anormal olayların başladığı güne maalesef denk geldi. Hı hı. Bir takım insanlar öldürülmüştü Suriye sınırında gençler falan. Evet. Aynı gün yayınlandı. Medyada çokça yer aldı ama o sıkıntılı günler sebebiyle çok fazla takip etme imkanı olmadı. Bir Müslümanın yaptığı düğün, yapacağı düğün nasıl olmalı konusunda orada net bilgiler verilmekte. Evet.